Söz dinleyenleri bu hafta ben Gizem, benimle birlikte program yapacağız. Ee, Genç Sokak Kültür Sanat Festivali'nden Evren Uzunkaya, Sancar Uzundere ve Gizem Karabulak'la birlikteyiz. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Ben İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi'nde coğrafya öğretmenliği yapıyorum 4 yıldır. Ben de İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi'nde rehber öğretmenim. Ben de İstanbul Atatürk Anadolu Sitesi'nde onca sınıfında okumaktayım. Genç Sokak Kültür Sanat Festivali'nden biraz bahseder misiniz? Hedefleri nelerdir, nedir? Festivalde birbirinden farklı türlerde okullarda öğrenim gören öğrencileri bir araya getirerek kültür sanat alanında daha önce yapmış oldukları ya da yapmayı hedefledikleri çalışmaları sergilemelerini sağlamak istiyoruz. Bunu yaparken de özellikle sokakları kullanmak istiyoruz. Çünkü e, sokakların e, insanların e, sosyal statüsünün ötesinde bir eşitleme alanı olduğunu düşünüyoruz ve gençlerin kendini daha iyi ifade ettiğini düşünüyoruz. E, bu yüzden de hem okul mekanlarını, bahçelerini, sokakları her, her yeri kullanarak e, farklı kesimlerden öğrencileri bir araya getirmeye çalışıyoruz. Peki bu sokakları seçerken e, özel bir tercihiniz oluyor mu? Neye göre seçiyorsunuz? Özel bir tercihimiz yok ama e, okulumuza yakın olan sokakları, bir de e, kitlesel katılımın e, olabileceği yerleri tercih ediyoruz, daha çok. Mesela? Mesela İstiklal Caddesi, e, bunların başında geliyor. Taksim Kuyu Sokağı, Abdullah Sokağı. Sadece Taksim çevresi mi, Beyoğlu? Beyoğlu çevresini kullanıyoruz genellikle, sokakları, İstiklal Caddesi'ni, meydanları. Anladım. Peki bu festivalin önemi nedir size göre? Neden böyle bir festival yapmaya karar verdiniz? Şimdi okullarda birçok liseli gençler faaliyetler yapıyorlar. İşte tiyatro gösterileri, resim çalışmaları vesaire. Fakat bunlar sadece okulların kendi içerisinde kalıyor. Festivalin hareket noktası temel fikri şey, buradaki etnikleri gençlerin ortak bir şekilde paylaşımda bulunabilecek alanlara taşımak. ...ve orada öğrencilerle beraberce iş yapmalarını sağlamak. Bu nedenle biz e, okulun içinden ziyade... E, ...daha böyle gençlerle birlikte olabileceği büyük ve geniş alanları tercih ediyoruz. Peki bu soruyu da Gizem'e sormak istiyorum aslında. Bu festivalin sana kattığı neler var? Birçok şey vardır herhalde. Örneğin bizim grubumuz Galatasaray Meydanı'nda çıkacak... ...başka bir fırsatla ben herhalde Galatasaray Meydanı'nda grupla çıkmayı düşünemezdim. Yani böyle bir fırsat elime geçmezdi büyük ihtimalle. Herhalde hayatımızda elde edemeyeceğimiz fırsatları elde etmemizi sağladı her anlamda. Peki bu etkinliklerin hazırlanma süreci aslında okul devam ederken mi? Okul saatleri dışında mı nasıl oluyor? Şimdi festival hazırlıkları e, okul saatleri içerisinde ve dışında gerçekleşiyor. Okul saatleri içerisinde e, dersleri bölmeden mümkün oldukça işte boş vakti olan öğretmenler ve öğrenciler tarafından e, hazırlıklar yapılıyor. Aslında e, hem e, okul saatleri içerisinde alan yaratırken bize hem de e, okul saatleri dışında da kültür sanat faaliyetlerine daha çok zaman ayırmamızı gerektiriyor. E, bu yolda da bir fırsat oluşturuyor bize. Peki bu katılım... E Nasıl bu kadar çok olabiliyor? Çünkü okul saatleri dışında birçok öğrenci gelip bir şeyler yapmak isteyeceğini sanmıyorum. Yani en azından benim okulumda okul bittiği zaman tamamen bitmiştir. Yani bir daha okula gidilmez şeklinde. Ya 2010'da e, belli bir şeyler başardığımıza inanıyoruz. Çünkü e, 2012'de ara verdik mesela festivale. Ondan sonra sorular gelmeye başladı. Neden festival olmadığı, yenisini yapacak mısınız şeklinde. Demek ki ortaya çıkan ürün keyifli bir ürün ki herkes normal saatleri dışında da buna zaman ayırmak istiyor. İşte Bakırköy'den katılmak isteyen okullar var. Eyüp'ten, Sarıyer'den katılmak isteyen okullar var. Hatta prosedürleri aşabilseydik İzmir'den ve Adana'dan bile katılım olacaktı. Biraz hani başladığımız şey yavaş yavaş böyle genişlemeye başladı. Daha önce 2010 ve 2011'de Beyoğlu çapında yapıyorduk ama şimdi İstanbul çapında yapıyoruz. Tabi İstanbul Valiliği de bunu destekliyor. Peki neden İstanbul dışındakilerle yapamıyorsunuz? Aslında o biraz bizden kaynaklı çünkü daha geniş bir zaman dilimi gerekiyor prosedürleri gidermek için. Onunla alakalı yani yoksa o da gerçekleşebilir. Böyle bir hedefiniz var mı mesela seneye ve ondan sonraki sene için? Böyle bir hedef var ama biraz olgunlaşması gerekiyor festivalin. Biz çünkü tamamen amatörce yapıyoruz. Hiçbir reklam ajansından vesaire yani böyle profesyonel anlamda destek almıyoruz. Hmm. Anladım. Yani gençlere birçok sorumluluk yüklüyor aslında bu yaptığınız bir şey. Ve çok güzel olduğunu düşünüyorum. Evet. Şimdi aslında e, festival ilk başta biz planlarken e, festivalin işte tamamen fikir işte daha önce bahsettiğimiz konudan çıktı ama sonra bir anda e, öğretmenlerin devreye girmesiyle e, okullarda fikir bir anda ateşlendi ve e, biz 2010 yılda ilk festivalde bir ay gibi sürede yaklaşık 85 tane etkinlik toparladık festivalde. Bir kitlesel bir katılım oldu. Tabi buradan Doğan Enerji'de devam eden festivalere yansıyor. Sürekli soruyor, sor, sorgulanıyor festival. Hani nasıl olacak, ne şekilde yapacağız, nasıl destek olabiliriz. Bu yönde çok fazla şey katkı sağlamak, insan, sağlamak isteyen insanlar var. Sanatçı yönü çok önemli bu işin. Çünkü sanatçıların festival boyunca öğrencilerle birlikte olması, yapılan atölye çalışmalarıyla beraber öğrencilerle birlikte olmaları öğrenciler için ayrıca ekstra bir avantaj. Çünkü... Festival içerisinde birçok şey var, e, etkinlik var, özellikle çok renkli atölye çalışmaları var. var. İşte daha önceki yıllarda karikatür atölyesi, işte duvar resmi yapıldı, 2010 yılda Türkiye'nin en büyük duvar resmi bir tanesi yapıldı bizim okulun duvarına. Burada bir 20-25 gün süre boyunca okulun bahçesinde bir iskele kuruldu. Orada sanatçılarla beraber, ressamlarla beraber öğrenciler okulun duvarını boyadılar. Çok da güzel oldu. Gelip görmenizi tavsiye ederiz. Peki başka ne tür etkinlikler var? Festivalin içerisinde işte atölye ve söyleşiler var, filmler, belgesel gösterimleri, konserler, dans gösterileri. Bunun dışında performanslar ve yarışmalar düzenleniyor. Mesela drapaj yarışması yapılacak İstiklal Caddesi üzerinde cansız mankenler giydirilecek. Olgunlaşma Enstitüsü öğrencileri tarafından tasarlanıyor bu yarışma. Yine İstanbul'da değişik okullardan katılımlar yapılacak. Bununla ilgili işte afiş tasarımları falan hazırlandı duyuruları yapılıyor. Resim ve fotoğraf sergileri, defileler, ayrıca atölye çalışması şeklinde... Bazı etkinlikler olacak. İşte pandemi atölyesi olacak örneğin. Şiir dinletileri var. Yani bir sürü başlık var. Bir tanesi de önemli. 16. Uluslararası İstanbul Kukla Festivali'nin bazı gösterimleri genç sokak kapsamında gerçekleştirilecek. Normalde ücretli etkinliklerdir bunlar ama genç sokak kapsamında gösterilenlerde öğrencilerden herhangi bir ücret alınmadan gösterimler yapılacak. ...Zapyon Rum Lisesi ve Senpuşer Fransız Lisesi de kullanılacak mekanlar arasında. Özellikle atölyeleri önemsiyoruz çünkü sanatçılarla öğrenciler bir araya geliyorlar. Öğrenciler açısından bir e, profesyonel deneyim olmuş oluyor. E, işte sanatçılara bakacak olursak örneğin işte yardımcı doçent doktor Adnan Tönel... Işte ...Ebru sanatçısı Burhan Bey, Burhan Ersan... Gölge tiyatrosu konusunda Cengiz Özek, yine tiyatro sanatçısı Cüneyt Uzunlar, ressam İsmail Acar, Levent Duran, bunun dışında yine tiyatro sanatçısı Meltem Yılmazkaya, işte ressam Özgür Korkmazgil, yine penguen çizerlerinden Serkan Altuni yine bir söyleşiyle katılacak. Yani burada sahne sanatları konusunda popüler olmuş kişilerden ziyade... Daha çok kültür sanat alanında faaliyet gösteren öğrencilere eğitim anlamında büyük katkıları olabilecek sanatçıları e, görmüş oluyoruz. E, bu da ayrıca bir e, avantaj bence. Peki bu sanatçılara nereden ulaşıyorsunuz? Sanatçılara e, bir kısmı biz tanıyoruz, bir kısmını öğretmen arkadaşlarımız tanıyor. Davet ediyoruz, fikri anlatıyoruz, festivalden bahsediyoruz ve e, zamanla uygun da zaten gönüllü olarak katılıyorlar. Bu şekilde. Peki hiç katılmak istemiyorum gibi bir tepki aldınız mı? Hayır, almadık. Öğrencilerden? Öğrencilerden de almadık. Çünkü şey, aslında bir festival öğrenciler için bir nefes alma noktası. Çünkü okullarda özellikle lise düzeyinde yoğun bir e, üniversite hazırlık temposu var. Özellikle bizim okullarda. Hani bu atmosferden onları uzaklaştırıp burada bir hafta boyunca onları farklı e, deneyimlerle beraber hem kendilerini ifade etmenizi sağlıyoruz hem de e, iyi vakit geçirmenizi sağlıyoruz. Anladım. Kısa bir müzik arası verelim. Daha sonra sizlerle tekrar birlikte olacağız. tekrar sizlerle birlikteyiz. Ee, şöyle sormak istiyorum gün De, e, konuşamadım destekçileriniz var mı? E, festivalin tamamına e, değil ama etkinlik bazı destekçilerimiz var e, işte Drapaj yarışmasında örneğin bir destekçimiz var, bir mağaza destek oldu bu konuda. Hem malzeme sağlanması konusunda hem de yarışmadan sonra ödüllerin verilmesi konusunda bu mağaza yardımcı oluyor bize. Ayrıca eksik görülen alanlarda da tekrar temas kurarak ilave yardımlar istiyoruz. Onlar da sosyal sorumluluk projesi kapsamında bunu önemsiyorlar. Yine en baştan beri bizi destekleyen bir reklam ajansı var aslında. Bu da profesyonel... Bir destekten ziyade bir hani tanıdık vasıtasıyla bulursunuz ya bazı kaynakları o şekilde gerçekleştiriyoruz. Yani e, maddi destekçiler şeklinde yürütmüyoruz. E, aslında sahne ve bazı konularda e, direkt maddi desteğe de ihtiyacımız var. Çünkü 2010 ve 2011'deki festivallerde İstanbul Avrupa Kültür Başkenti Ajansı tarafından sağlanmış olan kaymakanlık vasıtasıyla bize iletilmiş olan yaklaşık 30-35 bin liralık bütçeler vardı. Yine o dönemde de hiçbir sanatçı herhangi bir maddi katkı almadan katıldılar. Sadece malzemeler sahnedir, işte duvar boyalarının temini gibi tamamen malzeme alımını harcamıştık bu paraları. Bu sene böyle maddi kaynak bulamadığımız için de işte yaklaşık 10-15 etkinliği iptal etmek durumunda kaldık. Bunlar içerisinde işte Esayan Ermen ile İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi duvarının, dış duvarının ortak bir resimle boyanması da vardı. Bunun gibi şeyler ama tabii çalışmalarımız bitmiş değil. Biz normal bir programımızı onaylattık ama yeni etkinlikleri yeni kaynaklara bağlı olarak da ilave edebiliriz. Ve dediğim gibi bütün bu kaynakları da malzeme bazlı olarak kullanıyoruz. Yani Destekli, çalışanlar evet. vesaire hiç kimse bundan maddi anlamda faydalanmıyor. Desteğe ihtiyacınız var yani bir bakımda. Evet açıkçası öyle. <gülüyor> Peki Genç Sokak Kültür Sanat Festivali'nin başarıları nelerdir? Yani bu festivallerden sonra nasıl geri dönüş alıyorsunuz? Veya alıyor musunuz? Aldınız mı? Çokça geri dönüş alıyoruz. Ee, özellikle festivale katılan öğrenciler zaten çok memnunlar. Okullardan bizde görev alan öğretmenler çok memnunlar ancak bunun dışında tabii ki sanatçılar da e, hani böyle bir şeyin eksiklik olduğunu e, lise çağındaki öğrenciler için böyle bir olmasın onlar onlara çok faydalı olduğunu söylediler. Ayrıca 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Sabancı'nın arasında iyi Örnekler Konferansı'nda 2011 yılında e, 2000 tane proje arasında bizim projeyi sözlü sunum için kendisi önerdi orada bir sanat eğitimi değişimi rolü özel oturumunda sözlü sunum yaptık festival hakkında. Kaç yılında demiştiniz? 2011'de. 2011. 2010 projeleri içerisinden 2011'de bu sözlü sunuma katıldık. Yani herhangi bir elemeye tabi tutulmadan biz örnek gösterildik o çalışma ile. Orada mesela e, yoğun ilgi gördü sunum ve çok yoğun katılım talebi oldu o yıl. Yani il dışından e, çok okullardı. Fikri çok beğendiler. E, i̇şte biz nasıl katılabiliriz bu sonraki yıllarda vesaire. Tabii bununla ilgili bize sponsorluklar, maddi olanaklar ve tabii ki zaman konusu çok sıkıntı ama hani bu gelecekte biraz daha genişleterek festivali dışarıdan işte il dışına okulları da festival festivalde ağırlatmayı düşünürüz. Aslında bu festivali ortaokullara da da ortaokullara da düşürseniz çok daha güzel olabilir diye düşünüyorum. Yani tek bize çapında değil de biraz daha büyütseniz aslında ortaokullar açığız ama bizim hedef kitlemiz hem çalıştığımız okullardan kaynaklı olarak lise öğrencileri ama ilk okullar ilkokullar ve ortaokullardan da festivale katılmak isteyen öğrenciler vs. biz sahnelerimizi, alanlarımızı açıyoruz zaten. Onda bir sıkıntı yok ama yani direkt ortaokul hedefli bir festivalde düzenlemiş değiliz tabii. Peki dinleyicilerimizden size katılmak isteyen, destek olmak isteyen varsa size nasıl ulaşabilirler? E, mail adreslerimizden ulaşabilirler. Gençsokak 2010.gmail.com adresinden e, bize ulaşabilirler. E, i̇şte info.gençsokak.org adresine ulaşabilirler. E, Facebook'ta bir grubumuz var. Oradan ulaşabilirler. E, Twitter'da yine Genç Sokak diye bulunuyoruz. E, oralardan yani sosyal medya üzerinden ulaşabilirler. Ayrıca e, yer olarak da kendi okulumuzu gösterebiliriz. Yani İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi Taksim Kuyu Sokağı'nda bulunuyor. Buraya da gelip birebir bizimle irtibat kurabilirler. Hatta gelip okulumuzun bahçesindeki o devasa dış duvar resmini öğrencilerimizin emek, emekleriyle yapılmış olan resmi görürlerse seviniriz. Gizem sen hiç konuşmadın. Sana sormak istiyorum. Festival senin için ne ifade ediyor? Her şeyden önce herhalde e, nefes alma süreci Sancı Hocam'ın dediği gibi. Çünkü bütün sene boyunca, tabii okullar kapanacak bir süre sonra. Bütün sene boyunca sınav, ders falan. Herhalde festival olmadan okul kapansaydı çok sıkıcı olurdu büyük ihtimal Bütün öğrenciler için aynı şekilde. Katılmayan öğrenciler için de yani şu şekilde. Festival e, etkinliklerinde e, bulunmayan öğrenciler için. Sadece izleyici olan öğrenciler için de aynı şekilde büyük ihtimalle. Yani sa sadece derse odaklı olmadı yani bu sene bizim için festival çalışmaları okula gelme nedeniydi bundan birkaç ay öncesine kadar herhalde festivalde olan öğrenciler okula çalışmalar için geliyordu yani dersler için <gülüyor> <gülüyor> yok hayır yani okula gelme nedeni yaratıyor değişik bir heyecan öyle yani hani festival olmadan okul kapansaydı çok sıkıcı olurdu 3 senedir sen katılıyor musun? yok Hiçam hayır bu, bu sene ilk, ilk defa çünkü katılacağım. 10. sınıftan sanırım <gülüyor> evet. Peki bu okulu tercih etmede etkili oldu mu? Oldu çünkü ben e, 2010'da katılmıştım. Yani e, ilk okuldayken katılmıştım. Hı, haberin oldu. oradan evet. yani Bizim okulu o yüzden mi tercih ettin? S sırf o yüzden. <gülüyor> peki bu etkinliklerin hazırlanma aşamasında da bulunuyorsun. Evet. E, Koradaydın sanırım. Okul grubu. Okul. Müzik grubu. Evet, müzik grubunda. E, nasıl zaman geçiriyorsun orada peki? Biraz onu anlatır mısın? Yani festivalin daha arka tarafından. Ya bizim için çok eğlenceli oluyor. Belki müzik grubunda daha önce hiç stüdyoya gitmemiş öğrenciler vardır. Stüdyo deneyimi yaşıyoruz, yeni bir şeyler üretiyoruz. Bu hepimiz için çok güzel oluyor. Yani şu an yedi tane parçamız var. Onları üretmiş olmak bize büyük mutluluk veriyor. Bu festivalin tarihini söyler misin? 13-19 Mayıs tarihleri arasında Pazartesiden Pazar gününe kadar 19 Mayısla tamamlıyoruz. diyoruz. Ee, işte, yani Gençlik Haftası olması sebebiyle de çok önem taşıyor. Ee, gençlik Haftasında mümkün mertebe gençlerin eğlenmesini istiyoruz. Ee, organizasyon aşamasında çok yer almıyorlar belki gençler. Hani işin e, prosedür kısımlarını, yazı çizgi kısımlarını biz hallediyoruz. Eğlenme kısmı onlara kalıyor. İstanbul'un her ilçesinden, herkesi hatta yıl dışından da festival etkinliklerine katılmaya bekliyoruz. Programlara bakarak işte öğretmenler, öğrenciler bizlerle temas kurup rezervasyon yaptırabilirler kapalı mekan etkinlikleri için. Açık mekanlar zaten İstiklal Caddesi. O yüzden katılım serbest. Herkes katılabilir. Bir şey daha sormak istiyorum. Üç senedir aynı tarihler arasında mı yapıyorsunuz? 19 Mayıs'ı kapsayacak şekilde yapıyoruz. Ya sonu oluyor... Ya da ortada kalıyor. Yani genelde pazartesiden pazar gününe kadar yapıyoruz. Anladım. Programımızın sonuna geldik. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yani Katılımlarınızı bekleriz festivalimize. Evet. Destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Etkinliklerimize de bekleriz. Olumlu, olumsuz dönükler festivali daha da güzelleştirecektir. Peki. Çok teşekkür ederim benimle sohbet ettiğiniz için.